الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والصلاة والسلام على سيد المرسلين المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الغر الميامين المحجلين الذين تعبد إلى الله بحبهم ve taqarrab ileyh bi ve Ves salatu selam mevsulun ila men tebi'ahum bi sidqin ve ihsanin ve ihlasin ila yevmi't til. Bugün iman dersinin 34. dersindeyiz. iman dersinin 134. Dersindeyiz. İman dersindeyiz. imanın rukunlarında de 5. rükündeydik. Ahiret gününe iman. Ahiret gününde de imanda da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem fitnelere anlatmıştır. Yani küçük şertler, büyük şartlar. küçük şertlerin zuhurundayız. Ortaya çıkmasında onda da küçük şart nedir? Zuhur-ül fiten dedik fitnelerin ortaya çıkmasıdır. Bundan önce beş tane fitne işledik. Bugün altıncı fitnedeyiz. Bugünün fitnesi neyle ilgilidir? Hazret Hüseyin'in ölümü. Radıyallahu anhu. Bu fitne de ne zaman oldu? Bu böyük bir fitnedir, böyük bir musibettir, ümmetin başına geldi. Bu fitne de Yezid'in döneminde oldu. Yezid ibn-i halife seçildiğinde ne zaman seçildi halife? 60 hicri senesinde. Hilafeti 4 sene sürdü. 64 senesinde de Yezid vefat etti. Bu 4 sene içindeki büyük fitne oldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlardan da haber vermiştir. Hakikaten ümmette büyük bir musibettir bu fitneler. O fitnelerden de içisi de peş peşe Yezid'in zamanında oldu. Birincisi Resulullah'ın torunu Hazret Hüseyin zulümle şehit edildi. İkincisi Medine savaşı oldu. Yezid'in ordusu, Şam ordusu Medine'liler ayaklandılar. O savaş oldu. Onu da Vakiatul Hurra Vakiası dediler. O da büyük bir fitneydir, büyük bir musibetidir Ümmetin söyleyelim. Bu çift fitneyi inşallah Yezid'in dönemiyle Elde al, ele alırız. Ondan sonra Ehl-i Sünnet'in Yezid hakkında görüşünü anlatacağız. Çünkü her zaman dedik sırat müstakim var. O da Ehl-i Sünnet'in yoludur. Onu tutan kendisin, cennetin kapsında bulur. Bir de şeytanın yolları var. Ona da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dalalet yolları diyor. O da ehl sünnetten ifrat, tefrit yollarıdır. İfrat ettin, dalalat yolundasın. Tefrit ettin, dalalat yolundasın. Her meselede ehl-i sünnetin görüşü var. itidalli görüş, sırat-ı üzerine. Bir de ne var? Şeytanın seni işlettiri görüşler var. O da ifrat, tefrit ehlidir. Aşırıya giden görüşleridir. Bu da ümmette itikatta dolmuş, fıkıhta dolmuş. Her şeyde bu görüşler var. Evet. Şimdi Yezid nasıl beyat oldu? Ona bir göz atalım ki tabola aklımızda, gözümünün önünde tam otursun diye. Şimdi Hazret Muaviye radıyallahu anhu hilafeti kimden devraldı? Hazret Hüseyin'den dedik devraldı. Bunu işlemiştik. Hazret Hüseyin Resulullah'ın sallallahu ve müjdesine nail oldu. Hazret Hasan hilafeti altı ay kaldıktan sonra kime devretti? Hazret Maviye. Niye devretti? Kan dökülmesin diye. Buna da Resulullah minberde müjdesini vermiştir. Benim oğlum efendidir, yiittir iki taifenin arasını bulur. Müjdesini vermiştir. Bu da tehakkuk etti. O, o seneye de amul cemaat dediler. Müslümanlar. Toplantı senesi cemaat senesi dediler. Çünkü dört sene cihat iptal olundu. Müslümanların arasında ilk sefer attus seneden ilk sefer ne olmuş? İhtilaf çıkmıştır. Onun için Hazret Hasan, Hazret Muaviye, devlet sonra Hazret Muaviye'de ne kadar kaldı? 40 sene kaldı. Pardon, 20 sene kaldı. 40 senesinde, 60 senesinde, pardon, 40 senesinde devraldı. 60 senesinde hicide vefat etti. Vefat etmeden önce Hazret Muaviye ümmete baktı. Ümmet ciddiğince fitne çok alıyor. Yani bak Hazreti Abu Bakır zamanında ümmet fitnede o fitneye uğradı. Ondan sonra Hazret Ömer ümmeti şiddetiyle tuttu. Hazret Osman'ının yarı döneminde iyi gitti. Ondan sonra kargaşa fitne başladı. Hazret Ali savaşla geçti. Hazret Naviye geldiğinde 20 sene ümmeti Kontrol altında aldı. Neden aldı? Bir sebebi var alimler diyorlar. O da nedir? Şam ehli çok itaatkarydiler. Şam ehlinin bir fazileti var. Bunu da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem haber vermişti. İtaatkardiler. Onun için Hazret Mavi'ye itaat ettikleri için Şam ordusu aynen itaatte Medine ordusuna benziyordu. Hazret Ümer zamanında Halifenin emirinden çıkmıyordular. Ondan dolayı ne yaptı? Disiplimiyle ümmetin birliğini, beraberliğini 20 sene kurudu. Bu 20 sene üzerinde için zıfında çok İslam devleti yayıldı. Çok savaşlar oldu. Çok araziler ele geçirdi. Cihad devam ediyordu. Ondan sonra ondan sonra eee Hz. Mavi'ye vefat etmeden önce baktı hastalandı, vefat edecektir. Ne yaptı? Kalktı, göz dolandırdı. Çimi kendisinden sonra bırakabilir. Baktı her çimi getirse Şam ehli bunlara, buna itaat etmeleri biraz zordur. Medine'den getirse Şam isyan edebilir, Iraklıları isyan edebilir, Misir'de kargaşa olabilir. İctihad etti. Kendi oğlu Yezid'i en uygun gördü bu konuya. Yani halifenin yanında yetişmiştir Yezid. Ondan sonra ee, zeka sahibidir. Muerrikler, tarihçiler dedikleri gibi çok zekidir, fasahattir bir de, comarttır. Eee bu sıfatlar var idir onda. Babası da iştihad etti. Bu en uygundur halife dedi. Hatta ümmet böyle benim 20 senem gibi devam etsin. Ondan sonra kalktı istişare etti. Kime istişare etti? Atrafındakilere. Atrafındakiler kimlerdir? İçlerinde sahabe de vardır. İçlerinde akıl, selim de akıl insanlar da vardır. Şamdan ve Medine'den ve Misir'den ve diğer yerden. De. Hepsi muvaffakat ettiler. Maviye radıyallahu anh'u oğlun Yezid olabilir dediler. Ondan sonra birkaç tane karşı geldi ama çokunluk muvaffakat ettiği için o da ne yaptı? Yezid için beyat aldı. Ben öldükten sonra Kime devrolunacaktır? Yezide. Benden sonra o halife olacaktır. İyidir alimler burada diyorlar maviye yeni bir şey getirdi mi? Hayır. Biz dedik ki hatırlarsınız yönetim İslam'da seçmenin farklı farklı yolları var. Abu Bakır farklı şekilde seçildi radıyallahu anh. Ömer farklı şekilde. Hazreti Osman farklı şekilde. Hazreti Ali farklı şekilde seçildi. Hazreti Hasan de farklı şekilde seçildi. Onun için iştihat kapsı seçimde açıktır. Ama dört halifenin farklı seçimleri de bu da Allah'tan bir nimettir bize. Yani zamana mekana göre uygun seçilebilir. Hazret Mavi'ye de yanlış bir şey yapmadı. Aynen Abubakir Ümer'i seçtiği gibi seçti, beyat aldı. Her çeşiden istişare etti. Ondan sonra benden sonra Ümer olsun dedi. Ama Maaviye bir ilçe imzattı, burada istiahat etti, hata yaptı. Bu da nedir? Hazret Ümari söylediler, senden sonra oğlunu seç olur mu dedi ya, ben oğlumu seçmem dedi. Yeter Ömer bu çocuğu taşıdı, Ömer ehli beyetine Ümür'in vabali yeter dedi. Onun için bir ilçe imzattı, Hazret Maaviye oğlunu kendisinden sonra varis koydu. Bunu alimler diyorlar bu hatadır. Çünkü ondan sonra ne oldu? Virasat oğullara geçti. Evet. Bu bir iştihadi bir hatadır. Sahabanın Cemel Savaşı'nda, Sıffin Savaşı'nda iştihadi gibi bir iştihattir. Ama ehil gördü, onu seçtirdi. Bundan sonra Hz. Muaviye radıyallahu anhu vefat etti. Vefat ettiğinde her şey şezidi beyat etti. hiç hiç beyat etti. istisnasız. Sadece Hz. Hüseyin Abdullah İbni Zübeyir veat etmediler. Yezidi. Babası da özellikle anhu her zaman Yezid'e derdi benden sonra Hüseyin'e çok ikram etti. Bu Resulullah'ın torunudur. O heybet sahibidir, söz sahibidir. Ona ikram etti? İmşah davran onuyla. Abdullah'a da dikkat et. Çok zekidir, dahidir. Onu da karşına hiçbir zaman alın. Evet. Bu kişisi Medine'de Medine valisi bu kişisini çağırdı. Önce Abdullah'ı çağırdı. Herkes beyat etti. Siz kaldınız. Abdullah dedi beni bu gece, akşam çağırdı onu. Dedi bu gece bana müsaade et yarın ben beyaat ederimsin. Abdullah İbni Zübel İbni Avvan Büyük sahabenin oğlu Abdullah. Abdullah da sahabedir, küçük sahabelerdendir. Abdullah gecesi ne oldu? Valinin yanından çıktı, eşyasını topladı, gitti Mekke'ye. Beyattan kurtarsın. Hazreti Hüseyin çağıran vali, Evet dedi ben beyat ederim ama benim beyatım eşkar olması lazım camide. Yarın dedi bakarız meseleye camide beyat ederiz. Hazreti Hüseyin de çıktı o gece aynen aldı şeyini nereye gitti? Yine Mekke'ye gitti. Yani bir nevi oradan beyattan kaçtılar. Beyat etmeseler diye. Abdullah ibn i niye beyat etmiyordu? Abdullah İbn-i Yezid'in beyatine karşıdır. Neden karşıdılar? Birçokta, bir, bir kısımda sahabeler karşıydılar. Diyorlar Yezid'den daha afzal sahabeler var. Abdullah var, Hüseyin var. Daha büyük insanlar var sahabelerden. Bunlar daha evlediler. Neye? Hilafete. Ama Hazreti Mavi'ye iştihad etmiştir. Bir de beyat almıştır ona. İnsanların istişaresini almıştır. Bu çişsi beyat etmedi. Ne oldu? Bular kalktılar, gittiler Meche'ye. Meche'ye giden dedeler, Meche'ye gittiler. Bu arada tabi Hazret Hasan'ın Hüseyin'in arasında da bir ihtilaf vardır. Aynen Hazret Hasan'la da babası Ali arasında Rabbı bir ihtilaf vardır. O ihtilafler nedir? Onlara bir göz atsak Hz. Hüseyin'in meselesini anlarız. İhtilafler nedir? Hazret Hasan babasına karşıyadır. Durdur baba, Medine'yi bırakıp Kufa'ya gitme. Irak ehliyle savaş etmeyelim. Yavaş yavaş bir iş çözülür. Tabi Hazret Ali Hazret Ali'dir, iş etti, gitti. Ondan sonra Cemel Siffin savaşı oldu. Ondan sonra Hazret Ali orada şehit ettiler. Nerede ettiler? Bir parantez, altına da bir çizgi Kufa'da. Kufa ehli kimdir? Kufa ehlinin demografi yapısı Cenel'de Bedevilerdir. Yığıntılardır. Arabilerdir, İman kalplerinde yerleşmemiştir. Zaten fitne de Kufa'dan çıktı. Abdullah ibn Sebe sermayesini nerede buldu? Kufa'da buldu. Niye de bulamadı? Niye Mekçe'de bulamadı? Orada imanlı insanlar var. Onun için Kufa ehli tehlikeli bir toplumdur. Hazret Ali onlardan hep şikayet etti. Hatta onu öldürdüler. Hariciler de Kufa'dan çıktı. Nasibiler de Kufa'dan çıktı. Harici biliyorsunuz. Resulullah haber vermiş. Nasibiler nedir? ehl beyti düşman gözüyle bakalım. Yani bütün şeyler Resulullah'ın dediği gibi fitnelerde dedir. El fitnetu minha huna. Fitne doğudan çıkar elini Irak tarafına işaret etti. O zamanda da Irak'ın ağırlığı Küfe'dedir. Hazret Hüseyin Hazret Muaviye hükmün tenazül ederken yani ona devrederken ona bırakırken hükmü gönül razılığıyla, ümmet yakbar olsun, kan dökülmezin Hazret Hüseyin karşıyadır. Diyordu etme biz kilafet bizimdir, biz devam edeceğiz. Babası Hazret Ali gibi düşünürdü. Halbuki Hazret Ali sonradan pişman oldu. Diyordu ey Hasan bilseydim bu günler var hiç adım atmazdı. Keşke ey Hasan baban 20 sene önce vefat etseydi. Bu günleri görmeseydi. Neden? Müslüman kanı döküldü. Ondan dolayı Hazret Hüseyin Hasan bıraktığında Hilafeti Maaviye'ye 20 senenin içinde kufur, kufalılar rahat oturmadılar. Devamlı yöneticiye baş kaldırdılar. Devamlı kargaşa oldu, baskın oldu, savaş oldu oralarda ama Devlet güçlü olduğu için bunların sesleri çıkmıyordu. Bu arada yine rahat oturmurlar. Mektup yazıyorlar Hasan'a Yüzlerce mektublar yazıyorlar gel hilafet yine senin biz seni beyat ederiz. Hasan da olduğu gibi onları atıp yakıyordu. Ama aynı zamanda Hüseyin'e de yazırlardı. Hazret Hüseyin'e. Bu mektublar 20 sene içinde Hazret Hüseyin'e geliyordu. Neden gel işte biz senin babanın şiasıyız, taraftarıyız, biz beyatı sana vereceğiz. Ondan sonra Maaviye radıyallahu anhü vefat ettikten sonra Yezid geldi, yine yazdılar Hüseyin'e. Ne zaman duydular ki Hüseyin Mekke'ye çıktı, dediler Hüseyin beyat etmemiş, o zaman biz Hüseyin'i beyat edelim. Hüseyin çağırarım yanımıza gelsin, yeniden ayaklanalım, Şamal'e geçerim, hilafet bize gelsin. Hz. Hüseyin'e durmadan yine Mekke'de mektup yazdılar. Bir rivayete göre 500 tane mektup, kitap geldi Hazret Hüseyin'e. Çimden geldi? Kufalilerden. Ne diye geldi? İşte gel, biz binlerce insanlarız, kufalilis, seni beyat ediyoruz babanın mirasını cere al. Hazret Hüseyin de Yezid'i beyat etmemiş. İyidir. Ne dedi Hazret Hüseyin? Dedi ki bundan emin olmak için taktı amcasının oğlu Müslim İbni Akil, Akil İbni Abi Talib. Akil'in oğlu Müslim'i amcasının oğlunu gönderdi nereye? Kufa'ya. Dedi git benden önce elçi olarak git bak doğru mu bunlar sadık mılar beyat al benim hiç oğlardan eğer tam sadık iseler bana mektup yaz ben gelirim oraya. Akil de gitti nereye gitti? Gitti Kufa'ya. Kufa'ya girdi bazılarını tanıdıklarını tanıyordu. Onların yanına gitti. Onlar da karşıladılar onu. Hani İbn Uruvâ diye bir taraftarları varıydı. Onun yanında ne oldu? Misafir oldu. Ama gizli girdi tabii. Yönetici kimdir? Şeyde Nü'man İbni Beşir Kufa valisidir. Yezidin Kufa valisi. Nü'man İbn Beşir İbni Beşir bildi Müslim gelmiş ama yani önemsemedi buna. Önemsemediği için bıraktı böyle onu. Dedi ne yapar bir şahıs. Yani gelmiştir, önemsemedi. ilci göz musanim bilseydir. Bir de bu Hüseyin'in yani Hüseyin dedin akan sular durur ümmette. Hüseyin'in antisidir. Ne olur ki gelmiş, önemsemedi ama Yezi'nin gözleri var. Hemen Yezid'e mektup yazdılar dediler, Müslim gelmiş hışğına beyat alıyor, senin de valin burada yan gelip yatıyor. İlgilenmiyor. Hemen Yezid mektup yazdı Basra valisine. Basra valisi de kimdir? Übeydullah İbni Ziyad. Ona yazdı, dedi, Beşir'i azlettim, sen git Kufa'ya git. Kufa da Irak'ın başkenti gibidir. O da kardeşini vakalet etti Basra'ya, geldi Kufa'ya. Kufa'ya girerken gece girdi Kufa'ya. Girerken yüzü kapalı şey maskesini yapmış. Millet zannetti Hüseyin girdi içeri. Her şey salam veriyor. Ey aleyküm ya Resulullah'ın kızının ya Resulullah'ın torunu diyorlar. Ona. Anladı mesele vehimdir. Hüseyin'i bekliyorlar. İşin içinde beyat var. Cirdinere valiliğin binasına orada adamlarını çağırdı, toplantı etti. Müslimi bulacağız. Hakti bir tane, kendi adamlarının gözcü dedi ki, araştır. De ben Şam'dan gelmişim, senin taraftarıyım. Yanımda da 300 dirhem var. Bunu Hüseyin'e vereceğim. Hüseyin için Şam ehlinin bey'atını getirmişim ona. Hatta Hüms tarafından gelmiş. Sora sora gitti. Hakikaten Müslüm'ü buldu şeyde. Birkaç gün kaldı da yanlarında. Parayı da verdi ollara. Emin oldu ki evet Kuf ahli buna beyat verirler. Kuf ahline gelirken Kuf ahli bin bir rivayette on bin tane geldiler. Müslüm'ü yaptılar? Beyat ettiler. Ne beyatı? Hüseyin için. Yani Hüseyin gezse biz onu ölümüne beyat ediyoruz. Ondan sonra şey e, kimi çağırdı? E, vali Kufa valisi Ubeydullah ibni Ziyad çağırdı Hani'ni. Hani dedi gel Müslim'i nerede Müslim dedi bilmiyorum. Nasıl bilmiyorsun?" dedi. "Bilmiyorum ben. Görmedim onu." "Dedi, nasıl bilmiyorsun? Evinde misafir ettin onu." "Yok," dedi böyle şey. Hemen adamını çağırdı. Gördüğünde bildi. O adam gözlüymüş gelmiş. O zaman dedi, "Evet, bende misafirdir." dedi. O zaman dedi, "Ver ben onu." Dedi, "Veremem, misafirdir o." "Ayakımın altında olsa ayağımı kaldırmam onu alırsın." diye. Yani başımı alsam bile ben Müslümü vermem sana. O zaman ne yaptı? Dedi, ne arıyor burada beyat alıyor senin zimmetinde? Yezid'in beyatı var. İslam'da da hiç beyat olmaz. Haramdır. Dedi, karşı geldi dedi beyatı var. O zaman Yezid, Ziyad Übeydullah ee, ibn Ziyad onu bir tane kırbaç attı elinde. Kırbaç vardır, Üzünü yaraladı. Ondan sonra içeriye tıktı onu. Atın deli onun içeriye. Bunu Müslüm duyduğunda, Kufa ehli de duydu. ayaklandılar. 30 bin tane yürüdün hele vilayete. Kufallar. 30 bin tane yürüdük vilayete. Vilayete vilayeti vilayete sargılar. Übeydullah İbni Ziyad dahi birisidir. Ne yaptı? Kalktı Kufa ehlinde bütün eşiretleri yanında toplamıştır zaten. Duyduklar gelecekler, kapları çitledi. Kufa aşrafları, aşiret büyükleri içeride kaldılar. Bakın dedi. Attuz bin tane bir şey değil dedi. Şam dedi Yezid, Şam ordusunu gönderir hepinizi kristten geçirir. Ne emrediyorsun dedi gidin her çeşit evledilerine bağırsın her çeşit dağıtsın bunları dedi. Yoksa dedi bunları hepsini Şam ordusu yok eder dedi. Aman Yezid duymasın. Eğer bunları dağıtsanız ben Yezid'e haber gönderirim. Onlar da çıktılar. Bunlar da Urvayiz diyorlar. Han ibn Urvayiz diyorlar. Ondan sonra bu ne zamandır önle zamanında. Her çeşit çıktı, aşraflar, kalanın üstünden, binanın üstünden, işte gidin şey yapmayın, fitne olur bilmem ne filan. Kufa ehli, içindiye kadar başladılar erimeye. Kadın geliyor çocuklarını götürüyor, baba geliyor kardeşlerini götürüyor, oğullarını götürür. Akşam olmadan, gün sarılmadan tane adam kaldı, çimiyle, müslimle. Hepsi dağıldı. Kaç tane geldi toplamda? 60 bin. 60 binden 60 adam kaldı. Bir rivayette 40 kaldı. Ondan sonralar derdi: Akşam oldu gün battı. Müslüm teç başına sokaklarda dolaştı. Kimse onu içeri almıyor. Hani 12 bin tane 20 bin tane beyat vermiştiniz ona. Hemen korktular genç çizdiler. Çünkü bunlar hissi devranılıyorlar fitne ehlidiler. Asıl iman sahibi olsa bak hariciler yanlış mı tuttular ama inançları can hayatların inancarı uğruza koyalar başları gider itikatları yetmez. Onlar ey yanlış yoldadılar ama nedir bunlardan farklıdır. Bunların inançları yoktur. Ondan sonra Müslüm bir kapıyı çaldı, reskele bir kadın çıktı o kadına dedi su ver bana yani susuzluyudur çok o da yani yüzün kapatmıştır hayret sen kimsin böyle bu gecede küfere dolaşıyorsun işte dedi ben müslümüm işte o da aldı içeriye kadın tanıdı onu senin sevenlerinden iyidir aldı içeri ona yemek verdi işte dedi bana zulmettiler sattılar beni küfali şeyleri yoktur sözleri ahidleri yoktur onun da bir oğlu var genç birisi işte Öbey de kim Müslimi getirse başına ödül koymuştur. Hemen o da ödül almak için gitti dedi bizim evdedir. Müslimi geldiler saldılar. Savaştı ama tek başına bir orduyla nasıl savaşı? Bir rivayete yer alanda onu getirdiler Öbeydin önüne. Öbey dedi niye geldin buraya? İşte dedi geldim Beyat alım. E dedi bizim bizim metimizde biat var nasıl alırsın? O zaman ben seni öldürürüm. Çünkü Resulullah demiş bir insanın ümmeti biri için ikinci adama beyat alsanız her için olursa ol onun başını vurun. O da dedi öldür baktı öldürecek onu çare yoktur. Dedi bırak beni bir vasiyet edeyim. Böyle göz dolandırdı baktı Umru bin Sa'di bin Ebi Vakkas orada Ziyagaydin neydir kumandasından birsidir. Dedi sen en yakın Onu çekti yana. O da izin verdi ona. İşte dedi hemen Hüseyin'e haber gönder. Ha bir Müslüm ne yapmıştı bu arada? Onçı bin tane bir rivayet on beş bin bir rivayet hatta yirmi bin bir rivayet otuz bin tane beyat verdiler buna. Kalktı bunları gördü. Hüseyin'e bir mektup yazdı. Dedi gel kufeel hepsi bizimlendir. İş tamam yani gelebilirsin, senin burada taraftarların var. O mektüptü Hüseyin'in eline yetişti. Hemen Müslüm dedi, haber gönder şeye, Hüseyin gelmesin dedi, bunlar şeydiler, ahidlerinde durmadılar, hıyanet ettiler, korkaktılar, korkakın da ahidi olmaz dediler. Ondan sonra orada onu öldürdü. Gelelim Hazret Hüseyin'e. Hazret Hüseyin e. de Mektubu alır almaz ne gün öldürdü onu? Arafat günü. Arafat günüydür. Şeyi öldürdü. Ee, Müslümi öldürdü. Hazret Hüseyin bir gün önce Tevriye günü. Tevriye ne zamandır? Haca çıkmadan bir gün öncedir. Arafat ikinci gündür. Yani Tevriye günü Millet Hazret Arafat'a çıkmak için bir gece Mine'de yatarlar. O gün Hüseyin karar verdi Irak'a çıktı. Yarın ise Arafat günüdür Müslüm'ü öldürdüler. Tabi o zamanda ulaş, ulaşım bir ayda en az iki gelmez haber. Hüseyin yola çıktı. Kufa ehli tabi e, her çeşit Yansızdı. Hüseyin de yola çıktı. Hüseyin yola çıkarırken radıyallahu anh'u ashab duydular. Tabi millet haçten meşguldur. Duyanlar haber yayıldı. Hüseyin Irak'a gitti. Şimdi Irak dediğinde sahabe toplumu biliyor meseleyi. Irak fitne ehlidir. Raşid Halife 4. Raşid Halife Iraklardan baş edemedi. Ona bile ihanet ettiler Hazret Ali'ye. Onun için Irak ehlinden çok korkardılar. Sahabeler biliyorlar fitne halinde. Onun için sahabelerin büyükleri ne yaptı? Koştular hemen Hazret Hüseyin'in peşine. En büyükleri kimdi o zaman? Sahabenin en büyükü Abdullah İbni Abbas. Resulullah'ın hem de Hüseyin'in amcası oldu. Dedi ona, gitme ne yapıyorsun? Kimin yanına gidiyorsun? O kavmin yanına gidiyorsun babaları, babana senin bunlar vafa olmadı. babaların Babana bile Gadretler arkadan vurdular, sattılar. Nasıl gidiyorsun buraya? Ama Hüseyin radıyallahu anh'in Allah'ın kaderi gereği hedefe çitlenmiştir. Ondan sonra Abdullah İbni Ümer Abdullah İbni Ümer biliyorsunuz o da büyük sahabedir fakihdir duydu ve Hazret Hüseyin çıkmıştır, geç duydu oğlu diyor ki babam Abdullah İbni Ümer 3 gün yolculuk etti Hüseyin'e yetişsin diye 3 gün yolculuk etti Hüseyin'e yetişsin yani meçayı bayakat etti, yetişti dedi ne yapıyorsun? Nere gidiyorsun? Hepsi Hüseyin'e uzun uzun nasihatler etti. Ondan sonra Abdullah bin Zubair, arkadaşı, o da yazdı beyat etmemiş, o da dedi gitme. Sonra Abu Sa'id al Khudri en büyük sahabelerdendir. Abu Sa'id al Khudri, ey kardeşimin oğlu dedi nere gidiyorsun? Abu Sa'id-i Hazreti Ali'nin de sakk oluyordu. Nereye diyorsun? Bunlar babana zulmettiler. Her şey Hazreti Hüseyin'e nasihat etti. Ama Hazreti Hüseyin hedefe kitlenmişti. Allah'ın kaderi. Kader onu götürüyor. Neden götürüyor? Yok gidiyor mülk için. Hilafeti için. Gidiyor önce beyat yok üzerine alimler diyorlar. Yani Yezili beyat etmemiş. İkincisi madem ümmette kendisini ondan afzal görüyor ben de halifeyim diyor ben de halife olabilirim onun için diyor ben daha evleyim ondan bir de kuf ehli beni beyat veriyorlar ben giderim beni beyat edinler İçtihattır gitti Ondan sonra yolda Hazret Hüseyin kimi gördü? Şair Ferizdik meşhur şairdir onu gördü ona sordu dedi nereden geliyorsun dedi Kufa'dan dedi Kufa ehlin nasıl gördün dedi kılıntıları kalpleri seninlendir kılıntıları beni umayı eylendir Hazret Hüseyin dedi la havle ve la kuvvete illa billah Ondan sonra Hüseyin Yetişti Kadisiye'ye. Kadisiye, biliyorsunuz meşhur Müslümanlar Fursları orada yok etti. Yetişirken haberi geldi. Tabi Kadisiye'den önce Hazret Hüseyin Çiten'e de gözcü gönderdi. Onları da yolda yakalediler. Übeyde'nin, Übeyde'de ne yaptı? Kufa valisi. Bütün yollara bütün memle şeyin Irak İngilizlerine adam koydu. Engeller koydu, orada gözcüler koydu, asker koydu. O çi şeyi de yakaladılar, o çisin de öldürdüler. Küfü halkı da bakıyor. Bu Öbeydin şakası yoktu. Kimi tuttu, Hüseyin tarafından öldürüyor. Birden kapıyı kapattılar. Korktular. Hz. Hüseyin Kadisiye'ye yetişirken haber aldı, Müslüm ölmüş. İçi adamı da gönderdi, onları dönmüş. ölmüş. Tabi Hz. Hüseyin çıkarken Mekke'den onunla kardeşleri vardır. amcaları çocukları vardır. Çoluk çocukları vardır. Yanında da 60 tane küfeli eşrafından vardır. Mekke'ye gelmişler Hüseyin'i götürmeye. Küfeli aşrafları yavaş yavaş o Kadisiye tarafında eridiler gittiler. Hazret Hüseyin kaldı kendi ehli beytiyle. Ondan sonra karşısına kim çıktı? Ee, Hurrübni Yezid El Temin Bu Hurrübni Yezid kimdir? Übeyd'in bir kol, kol or, bir ordunun komutanıdır. Çıktı nereye? Hüseyin'e dedi nereye gidiyorsun ya Ebu Abdullah? Dedi ben gidiyorum işte Kufa ehli bana beyat vermiş, ora gidiyorum. Dedi gitme, Kufa ehli seni sattı dedi. Benim nasihatim sene geri dön. O da dedi ki olmaz, ben geri dönmem, ben yoluma devam edeceğim. Bir ara çıktı Okyay'dan. Oh çok uğraştı onuyla olmadı. Onun için o da gitti haber verdiler şeye. Üveydin e, e, e, ordusuna, şu şeyin geliyor. Nerede karşıladılar ordu onu da, onu da Üveyd bir ordu gönderdi. Üzerinde, Ümru bin Seyed var. Ümru bin Seyed var. Hazret ibn bin Boqasın oğlu, 4000 tane de adam var orada, ordusunda. Geldi şeye şeyin başına, bir mantıkaya geldiler. Orada neresidir? Hazret Hüseyin geldi, bura neresi? Dediler, bura Karbaladır. Kar ve yani koşmaktır iptiladır. Onun için orada indiler. Bu sefer Ömer İbni Sa'd ordunun baş komutanıdır. Dedi onunla diyaloga geldi. Dedi ya Hüseyin nereye gidiyorsun? Dedi işte böyle. İşte dedi bak Kuf ahli seni sattı. Müslim'i öldürdüler. Ee, bir şey yapamazsın. Hüseyin anladı. Kuf şey, ahli ona şey yapmıştır. E, kıyamet etmiştir. O zaman dedi üç şey sana söylerim. Yen beni bırak geri döneyim. Geldiğim yere Mekke'ye gidin. Yen de beni bırakın bir ribata gideyim. Yani Müslümanlar nerede savaşıyorlar çafirlerden? Bir cepheye gideyim. Yen de üçüncü seçim beni bırakın direkt Şam'a gidin. Çoluk çocukumdan Yezid'i orada beyat edildi. Ömer sevindi. Çok güzel bir şeydir bu. Çok sevindi. Ne yaptı? Gönderdi haber Öbeydi bin Yezid'e. Öbeydi bin Yezid de sevindi. Neden? Kurtarsılar. Kimse istemiyor Hz. Hüseyin'le karşıma karşı gelsin. Normal bir adam değil Hz. Hüseyin. Onun için... Übeydin Übeyt tamam dedi. O zaman setsin üç taneden birin. Übeydin yanında bir tane var müstəşarlarından, ordularından Şamur İbn Di Cuşan. İbn Di Cuşan. Bu Şamur tam şeytanadan. Böyle bir şeydir. Bu ne yapar? Öbeyde diğer yok diyor ya Hüseyin ceri çalsa sen Yezid'e nasıl yakın düşersin? Ne yaptın için? yezit sene ne haber verdi? yezit sene haber verdi ya tabii yezit bir mektup yazar şeye onun ben unuttum söyleyeyim Öbeyde diğer Hüseyin geldiğinde Kufaya girmesine engel ol. O kadar. Kufaya girmesine engel ol. Bırakma kufaya girsin. Hatta Allah Subhanehu Teala bir faraj, bir kapı çıkış kapısı göstersin. O zaman diğer sene ne kalır? şamır diyor onu. E diğerine fikir veriyorsun. Diğer hüseyne diyeceği. Senin seçeneklerin değil. Benim. Ben buranın valisiyim. Benim emrimde benim seçeneklerim üzerine in, ineceksin. Ne desem o olacaktır. İyidir. Ne diyelim ona dediler? Dedi dersiniz Hüseyin'e Gel Hüsey, şey, Yezidi Beyat etti. Ondan sonra biz izin veririz sana 3. çenekten birini yap. O zaman yani Hüseyin'e diyorlar savaş. Yoksa savaşırız senin. Üçüncü çare yoktur. Ondan sonra geldi, Şemre de dedi ki, dedi, Şemir dedi ona ki Ömer zennetmem bunu kabul etsin. Hüseyin taraftarı dedi. Dedi eğer Ömer kabul etmese bunu, Ömer'i indir, icabetse etse başını vur, sen geç ordunun başına. Tabi maalesef Ömer de burada sattı Hüseyin'i. Ne yaptı? Baktı görevden alacaklar onu. Jörev'de kalmayı tercih etti. Şamr'da onun yardımcısı oldu. Hüseyin'e dediler, senin bir seçimin var. İki seçim var. Yen, yani Ubeydu'nun dediği gibi gelip Yezid'i beyat edersin, yoksa seninle savaşırsın. E Hüseyin zaten beyat etmez. Beyat etseydin zaten medine derdi, aziz mükerrem. Halkın içinde. Adam beyat etmek istemiyor. E bir de olmaz böyle. Übeyt kimdir ki? Hüseyin'e gel böyle ya. Ondan sonra Hazret Füseyin kalktı orduya bir vaaz verdi. Ya dedi siz ne yapıyorsunuz? Yer üzerinde Resulullah'ın bir tane torunu var da benim. Beni mi öldüreceksiniz? Dedi. Sonra ben ordum mu var dedi. Benimle beş altı tane kardeşim var çoluk çocuk var. Nasıl böyle bir vaaz yaptı ki o ordudakiler Halberiymiş hadi biraz ama Şemir haktiği tehdit etti onları ordu. Ondan sonra 60 tana ordudan Hüseyin ordusuna katıldılar. Ordusuna da değil, tarafına geçtiler çünkü dengesiz bir savaş olacaktı. Başlarında da Çin var, Hür var. Hür ne yaptı ilk önceden Hüseyin'e? desteğini verdi geçti Hüseyin tarafına dediler Hürri ordu dedi ya sen bizim başımızdaydın nasıl geçti oraya dedi siz beni cennetten cehennemin arasında seçim bıraktınız ben de cenneti seçtim geçti o bir tarafa ondan sonra mesele böyle kaldı akşam oldu celdiler yürüdüler Hz Hüseyin üzerine Hz Hüseyin kardeşi Abbas'ı gönderdi bir ekipten git bak ne istiyorlar dediler savaş istiyorlar dedi gidin deyin olarak sabaha kadar bize izin verin biz bir istihar edelim Hazreti Hüseyin dedi sabah oldu cumadır cuma cumadan önce savaş oldu savaş tabi dengesizdir 70 tane adam var o bir tarafta dört bin tane adam sana değil buna savaş değilmez mi Şimdi Hazret bildiler Hazret Hüseyin'in tabi Hazret Hüseyin de bir ara dönmeyi niyet etti. Ne zaman iç duyduğunda Müslüman öldürmüşler Kûfehli gazretmiş ona sözlerinde durmamışlar. Ama aklın Müslümanın çocukları dediler biz gideriz babamızın öcünü alırız. Nasıl olur babamız öldüler? Kanı yerde kalmasın. O zaman ne oldu? Onlar Hazret Hüseyin de bir dereyin değiştirdi, devam etti. Onun için Müslümanın çocukları, Hazret Hüseyin'in kardeşleri, oğulları bildiler ki bu savaşta kalan yoktur artık. Muhakkak ölüm var. Hepsi Hazret Hüseyin'in elinin altında ölmeyi tercih ettiler. Onun için saldırı başlayanda herkes kendisini Hazreti Hüseyin'in önüne atıyordu, savaşıyordu, ondan sonra şehit düşüyordu. Ta bu savaş böyle ne zamana kadar gitti? Ta Çin'den sonra yakaladı. Neredeyse gün sarılacaktı. Taç başına Hazreti Hüseyin kaldı. Kimse de cesaret etmür geçsin Hazreti Hüseyin öldürsün. Neden? Çünkü Resulullah'ın torunudur. Nasıl bunun eline kanını bulaştılar? Ama cehalet dünya dünyada bağlamış birbirine. Yani bir baksak yani şimdi biz buradan evet nasıl diyoruz ama ondan önce bir baktık biz sahabeler de birbirlerinden hitel yaptılar. Yani o ortam acayip bir ortamdır. Sıffin savaşı sürdü, cemen sürdü, yani bir fitne savaşıdır. Ondan sonra Şemir dedi, dedi yahu sizde erçek baba yiğit yok mu? Saldırın hepiniz birden üzerine. Onlara kalktı, şey yaptı, ondan sonra saldırdılar Hazret Hüseyin üzerine. Oktan saldırdılar üzerine. Ne kadar yiğit olsan, baba yiğit olsan, çokun önünde duramazsın tabii. Hazret Hüseyin orada Şehit oldu. Şehit oldu. Onu da öldüren ee, bir rivayette Enes diye birisi var. Bir rivayette Şamil kendisi öldürdü. Allah onları da kendi bildirici bir muamele için. Ondan sonra Hazret Hüseyin'in başını ayırdılar bedenini. Ondan sonra getirdiler onu nereye? Ubeydi ibn yanına. Ubeydi ibn-i yanına getirdiler. Ubeydi ibn-i kaç yaşında bilir misiniz? 27 yaşında. Tam böyle dünya almış onu. Irak valisi. Elinde bir sopa var böyle Hazreti Hüseyin'in başını karıştırıyor. Ondan sonra Hazreti Hüseyin'in çoluğu çoluğu çocuğunu aldılar. Bir de Hz. Hüseyin'in oğlu Ali, hastaydı, o zaman 17 yani 18 yaşındaydı, hasta olduğu için savaş edemedi yatakta, onu onu zaten bir şey yapmadılar, hepsini getirdiler, ne yaparım bunları dediler, bunları en iyi dediler ki, şeye gönderelim, ee, Yezid'e gönderilir. Ondan sonra tabi bunlara önce aldılar. Tabi bunlar aç. Kaç gün aç susuz kalmışlar. Yemek verdiler, oturttular. Ondan sonra gönderdiler bunları Şam'a. Şam'da da tabi Hazret şeylen kimler öldü? Ee, e, Hazret Hüseyin'le kendi oğulları Ondan sonra kim öldü Hazreti Hasan, e, Hüseyin'le? Hasan'ın oğulları, Akil'in oğulları. Öldüren de Hazreti Hüseyin'i dedik ki kim idi? Çiracı olan budur. Sinan İbni Enes. Ennehi. O Hazreti Hüseyin'i öldürdü. Bir rivayette de Şemir öldürdü. Bir rivayette Haccac Sinan'ı görer. Yaşlanmış. Ha? Nasıl öldürdün Hüseyin'i der işte böyle öldürdükten sonra geldim başını ayırdım. Hemen Hacaz onu meclisinden kalır. Ki Hacaz beni emri ümmüye tarafındaydı. Evet. Hazret Hüseyin'le kim öldü? 70 tane Ehli Beyti'nden öldü. Bir rivayette 70 tane atrafındakiler idir ama 18 tane Ehli Beyti'nden öldü. Hazret Ali'nin oğullarından kendisi Hüseyin ve o kardeşi Abu Abbas, Abubakir, Muhammed, Osman. Enteresan değil mi? Hazret Ali'nin oğlu. Yani Hüseyin'in kardeşleri kim var? Cafer Abbas, Abubakir, Muhammed, Osman. Kendisi altı. Hazreti Ali'nin altı oğlu orada ne oldu? Şehit oldu. Adları da enteresan değil mi? Abubakir, Osman. Demek ki Hazret Ali Abubakir Osman'ı çok sevilmiş i̇şte çocukların adını Osman koymuş, Bakır koymuş. Evet. Hüseyin'in kendi oğlularından kimler öldü? Abdullah, alil Akbar iki oğlu oldu. Hasan'ın de üç oğlu öldü. Birinin adı Abdullah, birinin adı Kasim, birinin adı Abubakir. Bakın Hasen de Abubakir'ı ne kadar seviyor? Oğlun adını Bakır koymuş. Bunlar tarihte sabittir. Adımız gibi nasıl adımızdan eminir? Bunlar da böyle sabittir. Akil'in kaç tane oğlu öldü? Onun da 5-6 tane oğlu oldu. Akil'in ki babası şey Akil kimin oğlu? Müslüm'ün kardeşleri yani. Cafer Abdullah Abdurrahman e, bir de Müslüm'ün oğlu Abdullah bir de e, Müslüm kendisi orada öldürüldü. Ondan sonra Abdullah ibni Cafer Cafer-ı oğlu Abdullah'ın Çocukları Avun Muhammed Onlar da e, Bu savaşta öldürdüler el i Sünnet bunu tercih ediyor 18 sene Resulullah'ın Ehl-i Beyti'nden o savaşta öldürdü Radıyallahu anhüm ve ardahım Zulümle şehit edildiler. Evet Tabi Bu Hüseyin'in ölümü çok ağır geldi, Yani ümmete ee, bazıları rüyalar gördüler. Hazret Ümmü Selem'e diyor ki bir gündür Resulullah, Hüseyin çok ağlıyordu. Cibril aleyhisselam girdi Resulullah'ın yanına dedi Hüseyin'i seviyor musun? Çok seviyorum dedi. Dedi onu senin kavim, e, şeyin öldürür. E, senin ümmetin onu öldürürler. İstersen yerini de göstereyim sana. Resulullah o zaman ağladı. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bu hadis, velav alimler çiftiyle zayıftır senedir. Ama Resulullah muhakkak bu fitnelerden haber vermiştir. Ummu Selem'e bir rivayette diyor ki, vallahi Hüseyin'i öldürendeler cinler bile yas tuttu. Taziyet. Yani Hüseyin'in ölümü bir musibetiydi. Resulullah'ın tek torunu kalmış. Hasan ölmüş. Ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor, "Bunlar cennetin cennetlerin efendisidir." denildi. Evet. Ama bunun haricinde çok rivayetler oldu. Onlar da nelerdir? İşte Hazreti Hüseyin ölürken dünya sema kapkara oldu, kan yağdı, bir daşı kaldırsan altından kan. Kaldır. Bunlar hepsi Şiilerin ee, şey harafat bid'at aslı olmayan şeylerdi. Bunlar sabit değil hiçbirisi. Şimdi Hz. Hüseyin'i öldürenlerin sonucu ne olur? Hz. Hüseyin'i öldürenler en başta Şemir ve onun ordusundakiler. Buların birçoğu Allah bunlara musallat eder e, şeyi eee e ee, Ubeyd ibn şey Muhtar ibn eee eee Reydis muni şimdi ismi aklıma gelir Muhtar es-Sakafi. Muhtar ibn Ubeyd es-Sakafi. Bu Resulullah haber vermiş demiş Teqif'ten Çiten'e çıkar. Velimunir biri Deccal. İkadder biri işte haccat çıktı, biri de muhtar çıktı. Muhtar önceden çıktı. Muhtar kufalıdır. Sakafidir, kufada oturuyor. Ama ne yaptı muhtar? Müslim'e beyat verdi. Ama neler kimlerden iyidir? Müslim'i satanlardan iyidir. Müslim'i ölüme bırakanlardı. Muhtar. Ondan sonra Hz. Hüseyin öldüğünden sonra Kuf çok nedamet ettiler. Dediler biz nasıl Hüseyin bildik geliyor yolda ordu da çıkmış karşısına bunu gitmedik yardım edelim. Kalktılar nedamet ettiler. Tövbe etmeye başladılar. Ondan sonra muhtar bir ordu koydu adını koydu ee, Ceyşü Tevvabin Tevvabin ordusu. Tövbe edenler ordusu. yaptı, kendisine başına geçti kim Hüseyin'i öldürmüş gitti ona suikast yaptı öldürdü onu. Hepsini teker teker topladı öldürdü. Şemri bile yakaladı öldürdü onu. Allah onu olanamı sorladı. Sonra Muhtar kendisi daddaldır. Ne oldu? Mehdilik ilan etti. Sonra nübüvvet ilan etti. Dedi vahiy geleverdim. Ondan sonra Yezi'tten sonra tabii bu olaylar oldu. O zamanda da devlet Şii ayrıldı yine. Abdullah İbni Zübeyl Mecce'de halifedir. Şam'da da Marvan halifedir. Irak'ı 5 Şam kaldı Emevilerin elinde. Abdullah kardeşi Mus'ab'ı gönderdi şeye. Irak'a muhtarı öldürdü. Çünkü deccaldir. Şeyi yaptı. Onun için Hazret Hüseyin'i öldürenler tevbe ettiler. Kendilerini suçlu gördüler. Bu sefer ne oldu? Hep ağlarlar. Bugüne kadar devam ediyor ağlamaları. İşte niye Şiiler kendilerini kılıçtan vurarlar, kanatıllar? biz nasıl yaptık Hüseyin'i? Böyle çalıyorlar kendilerini, Allah bizi affetsin diyorlar. Anlatabildim? Bugüne kadar ondan sonra bu tabi din oldu olardı. Çünkü ne yaptılar? Hz. Hüseyin'i sattılar. Evet, Şimdi bir de bir şey var bu meselede. Hazreti Hüseyin'in başı nerede kaldı? Bedeni nerede kaldı? Tabi başını Şam'a gönderdiler. Bedenini orada gömdüler. Kerbela'da gömdüler bedenini. Onun için Şialar bir günde Kerbela, onlar için mukaddes bir yerdir. Çok mukaddes bir yerdir. Hatta Şialar'ın Kerbela'nın toprağı toprağından çamurdan yaparlar taş onun üzerine secdede yaparlar. Eğer bir namaz o taşın üzerine yapılması o namaz makbul değil. Kerbela'ya ziyaret hacden 3 kat daha savaptır. Ha? Öyle değiller değil, itikadları öyledir. Kitaplarında öyle yazıyor. Anlatabildim? Kerbela olan için nedir? Çünkü kendileri etled. Bir de neden Hasan, neden Hüseyin? Hasan Hüseyin çünkü Hüseyin'in hanımı Farisidir. Anlatabildim mi? Onun için bugün de İranlılar Şiiler Hazret Hüseyin'i daha fazla tutarlar Hasan'dan. Naniştelerdir. Yani. Evet, buna geleceğiz birden. Şimdi Hazret Hüseyin'in başını nere gönderdiler? Şeye gönderdiler. Ee, Şama gönderdiler. Yeziide gelirken Yezid duyduğunda ögün sabbaha kadar ağladı. Allah seni kahretsin dedi Ubeyde dedi. Ağladı. Nasıl bunu öldürdün Resulullah'ın torunun? Üzüldü. Ağladı. Zeynep radıyallahu anh'a Hz. Ali'nin kızı Hüseyin'in bazısı. dür çirdiler bizi ciritler tabi karşıladılar oları biz Erçen bütün sufyani kadınlar yani Yezide, Maviye'nin Ebu sufyanın torunları ailesi hepsi tem içinde ağlıyordular. Tabi Yezide çok bunlara ikram etti. Bir ay kaldılar yanında ondan sonra Aziz Mukarram maldan gönderdi bunları Medine'ye. Kalın burada dediler hayır biz Medine'ye gitmem ustayız Medine'ye gönderdi Tabi biz bu rivayet ettikimiz hepsi sahih rivayetlerden senetleri sahih olan rivayetlerden. Bunun yanında çok uydurmasyon he, rivayetler var o da şialerin getirdiği aslı olmayan rivayetlerdir. Bunun haricinde ne rivayet var ise arkadaşlar aslı yoktur bunlar. İşte Yezid Ağaç'tan Hüseyin'i yaptı, hayır o Ubeydi diye yaptı. Yezid ağladı, başını koydu ağladı, ondan sonra başını emretti, yakadılar, defnettiler onu. İkram etti. Bunu sonra dersin o bir sonunda inşallah Yezid'in üzerine lehine aleyhine meseleleri de konuşuruz inşallah. Bunları da onun içinde zikrederiz. Yezid'in burada hatası neydir, savabı neydir? Şimdi alimler diyorlar Hüseyin'i kim öldürdü? Asıl Hüseyin'i kim öldürdü? Tabi kılıncı çeken sadece değil. O nedir? İnfaz yapmıştır. Ama bunun öncesi var, sonrası var. Yani bu Hüseyin'in ölümünden kim mesuldür? Önce Ehl-i Kufa mesuldür. Çünkü Hz. Hüseyin'i Ehl-i öldürdü. Ehl-i neden öldürdüler Hz. Hüseyin'i? Onlar çağırdılar. Ondan sonra sattılar, ortada koydular onu. Ama Hz. Hüseyin'i çıksaydılar on bin tane, 20 bin tane karşıla saydılar onu ordu. Onlardan hesaplarını ederdir. O zaman en azından ölmezdir savaş olsaydı. Tabi kader ayrı. Ama sebepler dünyasıdır. Onun için ehli kufa Hazreti Ali'ye bile zulmettiler. Hazreti Ali onlardan ölene kadar şikayetsiydi. Ehli Irak, ehli Nifak ve Şikak Nifak ehlisiniz eşkıya gibisiniz, yani şeysiniz, hep ayrılığı seversiniz, fitneyi seversiniz. Mele'tum sadri kayhan ve gayha Benim şöskümü sıkıntı ve mahvettiniz bizi diyor. mı? Irak ehli belliydi. Hatta bir tane gelir diğer, ya el müminin, niye Abu Bakır Ömer zamanında ümmet teç parçaydı, şu anda böyle olduk? Diğer Ömer'in elemanları, askerleri benim gibi adamlarıydı. Benim de almanım, askerim senin gibi adamlardı. Onun için Medine böyle parçalandı. Hazret Ali'ye ola zulmettikleri için he? Sonra kim ezilmetti lan? Hazret Hasan'a. Hazret Hasan'a zulmetle alay ediyorlar Hasan'la. Niye Muaviye'ye verdi? Sonra Hazret Hüseyin'i sattılar. Sonra Ali İbnül Hüseyin, Hz. Hüseyin'in oğlu, büyük da her zaman görseydi ehli kufayı, siz babamı sattınız derdi. Siz sahip çıkmadınız. Siz zulmettiniz, gadrettiniz. Eydir, asıl sebep kimdir dedi kufa ehlidir, Hüseyin'in ölümünden sorumlu. Ona. İkincisi, bu devletin ordusu. Başında da çim var diyor? Öbeyd Asıl sebep olan ölümüne odur. Fiili öldüren onu kimdir? Sinan'dır, yende yani Şömür'dir. Bunlar fiili ölümlerinden mesuldüler. Onlar da dünyada, ahiretten önce dünyada cezalarını aldılar. Kisaslarını aldılar. Allah onlara da bir decceli musallat etti. Yani onlar da bir şey ölmediler, bir Müslüman'ın eliyle. Bir deccalin eliyle öldüler. Evet. Şimdi Hz. Hüseyin'in meselesi ümmette ihlef yarattı. Ümmet Hz. Hüseyin'in görüşüyle ilgili üç tane görüşü var. Orta yol, iki taraf. İfrat tefrit. Birincisine diyor, Diyorlar Hz. Hüseyin ölümü hak etmiştir." Neden? Çünkü halifeye karşı gelmiş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de diyor ki, "Kim halifeye karşı gelirse, ümmeti parçalamaya kalksa, onu öldürün kim olursa olsun." Hadis bu sünnette geçiyor, doğrudur. Bunlar ifrat ediyorlar. İkincisi diyor ki, "Bunlar da Şialerdir." Diyorlar ki, Asıl da halife mazumdur. Hele khilafet, Allah'tan tayin olmuş Hüseyin'dir. Maaviye gasp ettir. Ha? Abu Bakir ondan önce Ali'den gasp etmiştir. Maaviye de Hüseyin'den gasp etti. Yezid de Hüseyin'den gasp etti. Onun için Hüseyin karşı geldi. Ya iyidir. Hazret Ali niye üç Maaviye'ye askerlik yaptı? Korkak mıydı? Haşa. Eydir Hasan niye elinde var için, ordusu var için, 40 bin tane ordusu var için, Şam ordusundan daha güçlü ama devretti şeye maviye. Korkak mıydı yoksa dünya peşindeydi? Haşa. Hazret Hüseyin de diyorlar ki haklıdır, ciddi hilafesini geri alsın. Ehli sünnet ne diyorlar? Hazret Hüseyin iştihad etti. ki iştihatta da haklıdır. Nasıl haklıdır? Kendisi bayat vermemiş Yezide. Ne yapmıştır? Yezide bayat etmemiş, kendisine bayat topluyor. Ama görüşümüz, Ehl-i Sünnet'in görüşü, Hz. Hüseyin mazlum olarak şehit oldu. Radıyallahu anhu Ardah. Şehit oldu ve o ve Ehl-i Beyti. Bunlar da Hz. Hasan'ın, Hz. Hüseyin Cennetin neydiler? Cenzlerin efendisidir. Onu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem haber vermiştir. Resulullah'ın haberi doğru olsun diye Hazret Hasan zehirden öldürüldü. Hazret Hüseyin de zulümden öldürüldü. Şehit olanlar cennetin de efendileridir. Ehl-i sünnetin görüşü bu fitneye karşı böyledir. Ama burada bu fitne alimler diyorlar ki içi bid'at türetti. O ki bid'at nedir? Birincisi, Ehli Beyt'i buğzetme bid'ati. Bunlara da nasibi diyenler. Taktılar, alenen Hazret Ali Ehli Beyt'i lehannetliyorlar. Bunlara nasibi diyenler. Elhamdülillah, bunların izleri yer üzerinde şu anda kalmadı bittiler bunlar. Çünkü neden? Ehli Beyt. Ehli Beyt'e le'net ne devaktır ya? Bunların çökleri kalmadı elhamdülillah, çesildi. Abbasiler geldiğinde bunlar kalmadılar. İkinci bid'at şia bid'atidir. Şia bid'atı nedir? İşte şia bid'atı de Hüseyin'in ölümünde kendilerini dövmek. Hıh? Yemek dağıtmak, taziye tutmak, Aşura gününde işte Hz. Hüseyin'in de ölümü tabi Aşura gününe denk geldi. Cuma günü Aşura gününde vefat etti, şehit oldu. O günde de işte kendilerini dövme, her sene o acını kutlamak bu bid'at ortaya çıktı. Ama ehli sünnet bulardan iki taraftan delil uzaktır, ortaya oldu. Hazreti Hüseyin şehit oldu, mazlum olarak Ehli Sünnet buna böyle bakıyor. Katili de Übeyd İbn-i Tabi halifenin de sorumluluğu vardır. Onun yöneticisi altındadır. Öldürenlere de o ordunun askerleridir. Asıl da onu katilleri Kufa ehlidir ona 20 senedir mektup yazıyorlar. Ondan sonra bir anda Übeydü ibn-i korkup onu satıyorlar. Evet. Bu Hz. Hazret ile ilgili meseleler aklıma gelen şu anda bu kadar. Tabi bunun çok detayları var. Ama ben rivayet ettiğin bu bu rivayetler hepsi sahih senettendir. Onun haricindeki bütün rivayetler uydurmadır. Aslı yoktur. Hatta maalesef şialer öyle çalışmışlar ki bizim tarihte de bazen bu rivayetler var. Biz bunu büyüklerimiz gibi dört imamda aynen benim serd gibi bu dersi de ettiğim gibi Dört imamda Hazret Hz. Hüseyin meselesinde bu kadar inanıyormuşlar. İfrat tefrite cidmiyorlar. Evet. Önümüzdeki ders inşallah Hürre vakıası, Medine savaşı, ondan sonra Yezid hakkında biraz da konuşuyoruz. Allah ömür vermişse inşallah. <gülüyor> Velhamdülillahi rabbil alemin.